Evet. Tamam mıdır? Evet inşallah. Evet kardeşim biri sormuş demiş ki selamu alaikum aleyküm selam Allah matullah. Müslümanlar da kabir azabı görecek mi? Deliller ile açıklar mısınız? E, alimlerin bu bu bapta var olan hadisleri topladıktan sonra kimler kabir azabı görecek, kimler kabir azabı görmeyecek diye aralarında bazı ihtilaflar oldu. Mesela şu manada, kabir azabının keyfiyeti, nasıllığı manasında. Birincisi hadislerin zahirinden anladığımız kabir azabı kafire olacak. Çünkü dikkat ederseniz lafızlara denilecek Muhammed kimdir? O münafık diyecek ki insanlar işte Allah'ın peygamberidir diyordu, ben de öyle diyordum. Kafasına şey vurulacak. Bu adam imanı bilmeyen bir adam. Bu adam imanı bilmeyen bir adam. Dolayısıyla ne demektir bu? Kafir bu adam. İster açık kafir olsun, ister münafıklar gibi gizli kafir olsun. Hani hadislerin zahiri buna delalet ediyor. Sonra bazı hadisler var. Mesela onlar da delalet ediyor ki adam idrarına, idrarını, bevlini iç çamaşırına damlatmış. Ondan azap görüyor mesela. Bu da sanki delalet ediyor ki Müslüman fasık veya Müslüman hatalı biri de azap görecek. Buna delalet ediyor. Allah en doğrusunu bilendir. Özet olarak Cumhur'un kabul ettiği görüşü söyleyeceğim. Onlar diyorlar ki fasık Müslüman ve kafir kabirde azap görecekler. Fasık Müslüman ve kafir kabirde azap görecekler. En doğru görüş de bu gibi görülüyor. Çünkü Naslar cemedildiğinin en sağlıklı netice budur. Ama nasıllığı, keyfiyeti alimler, müteşabihler babından saymışlar. Sukut etmeyi insanlara tavsiye etmişler. Çünkü adam var yanarak ölmüş yani. Göme, gömemedik adamı. Adam var cesedi denize atılmış, bulunamamış, gömülememiş toprağa. Çünkü kabir azabını anlatan naslarda kabri genişletilir, kabri daraltılır, kabrine nur girer, kabrine ateş girer. Bu tarz ifadeler var. Yani kabre gömülmemiş bir adama nasıl azap şey yapılsın? tatbik edilsin. Allah dilerse olur. Nasıl ki biz hiçken Allah sebepsiz var ettiyse bizi, ol demekle olduysak, sayrı <gülüyor> ara da şey yani eyekule lahu kun feyekun. Ademi böyle yarattı yani. Öyle mi? Yerleri, gökleri, her şeyi yoktan var etti. O var ettiklerini gene yaratan o sonraki bazı yarattıklarını sebeplere binakıldı. Bizim annemiz, babamız bir araya gel, evlendiler. Onlar birlikte oldular. Onların işte Birbirinin rahmine bıraktığı dön neticesinde sebep olarak o sebep neticesinde biz dünyaya geldik. Ama gene bizi yoktan var eden kim? Alemden Rabbi Allah. Nasıl ol dediyse, kabir azabı da var dediyse peygamber o da var yani. Ama keyfiyeti nasıllı onlar çok bizi şu anda ilgilendirmiyor. Başka bir kardeşimiz sormuş. Vakti çıkana kadar bir vakit namazı tembellikten dolayı kılmayan kimsenin kafir olacağını dair deliller nelerdir? Bunu İmam Ahmet'ten başka alimler de mezhep olarak benimsemiş midir? Öncelikle İmam Ahmet'in böyle bir fetvasının varabı olmadığı çok açık değildir. Zayıf olarak nakledilmiştir kitaplarda. Ona nispet edilmiştir ama zayıftır. Çok kavi senetlerle, ciddi sahih senetlerle değildir. Hatta İmam Ahmed'in mezhebinde sahih olan, racih olan, zahir olan görüş, namazı külli terk edenin kafir oluşudur. Ancak Ondan gene nakl olunmuştur ki küllü terk edene bile fasık dediği İmam Ahmet'ten nakl olunmuştur. Yani bunu herkes iyi bilsin. Bu konuda da İmam Ahmet'in mezhebi çok net kesin değildir. Ama namazın terkini tekfire dayandıran alimler hangi hadisi delil almışlar? Leyse beynel abdi ve beynel kufri illa terkis Kişiyle küfrün arasında ancak ne vardır? Namazın terki vardır. Dolayısıyla ayetin zahirine, hadisin zahirine bakarak demişler ki, namazı terk eden küfürle arasındaki engeli kaldırmıştır, kafir olmuştur. Tabi bu bir yorum istediler. Nasr'ın delaleti içeriyor. Büyük küfür mü, küçük küfür mü? Lafız hangisine hamle edilecek? Alimler burada ihtilaf etmişler. Ee, İmam Ahmet bunu İmam Ahmet'ten sahih olan ve zahir olan. Ben daha önce anlatmıştım. Zahir dediğimiz zaman ne anlayacağız? Son fetvası son tercih ettiği görüş anlayacağız. İmam Ahmet'ten zahir olan tekfir etmesiydi. Ve sonraki müteahhirin fakihlerin buranın altını çiziyorum. Sonraki hanifilerden, şafilerden, hanbelilerden ve malikilerden dört mezhepten sonraki müteahhirin fakihlerin cumhurunun da mezhebi namazı terk edenin kafirliğidir. Dört mezhebi imamının tabilerinden ashabından olan sonraki müteahhirin cumhurunun görüşü de namazı terk edenin kafirliğidir. Ama hangi terk? Bir vakit terk mi? 2-3 vakit terk, et, terk etmek mi? Yoksa her gün 5 vakit namazı külli olarak terk etmek mi? Gene burada tekfir edenler kendi içlerinde gene ihtilaf etmişler. Anlaşıldı mı? Bir ana ihtilaf var, ana ihtilaftan sonra bir de bir ihtilaf var. O da terk edeni tekfir edenler, 1 vakit terk eden mi? 3 vakit terk edip 2 vakit kılan adam mı? Yoksa 5 vakit külli terk eden mi? Burada yani zahir açık olan tekfir edenlerin yanında beş vakiti külli olarak terk edenlerin tekfiridir. Namaz vaciptir dese de buna itikat etse de onun haricinde bir vakit namazı tembellikle terk eden tekfiri benim katımda racih bir görüş değil şaz bir görüştür. Bir vakit terk etmekle bir insan kafir olmaz fasık olur ama külli terke götürürse bu namazı terk etmesi onu o insan dinden çıkan bir kafir olur. Ama bir vakit namazı terk eden tekfir eden yok mu? Var. İbn Hazm Muhallede sayıyor isimlerini. Tabiinin büyüklerinde. Sahabenin bazılarında. Bir iki tanesinde. İbn Hazm Muhallede zikretmiş. Biz tağut kitabında bu nakli yaptık zaten. Dileyenler oraya başvurabilirler. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem namaz kılmayıp da tekfir etmediği sahabe var mı? Vallahi namaz kılmayan sahabe bilmiyoruz arkadaş. Ki kaldı ki diyelim tekfir etmemiş peygamber. Dört mezhepte öldürüyorlar namaz kılmayan adamı İslam devletinde. Oradan ölçebilirsiniz herhalde. Okula göndereni tevili nedeniyle tekfir etmeyen bir kişi tekfir edilir mi? Ya o kadar geniş bir soru sormuşsunuz ki hangi tevili adam tekfir etmez? Adam diyorsa ki buradaki küfürler küfürdür. Hepsi şirktir. Kim bu şirke küfre rıza gösterirse o da kafirdir. İşlese de işlemese de ama ben bu adamın işlediğini bilmiyorum. Bunun ona rıza gösterdiği, bu küfrü işlediği benim yanımda sabit olmadı. Sabit olursa ben bunu da tekfir ederim diyen bir adamın tevili doğru olmasa dahi bizim katımızda bu teville bir adam tekfir edilmez. Ama adam biri diyorsa ki, ya çocuğunu okula gönderen adamlar tekfir edilmez. Niye kardeş? İşte bu adam diyor ki, buradaki şirkler şirk olmaz. Adam küfrü kastetmedikçe, kafir olmayı istemedikçe, eğer bu tarzda bir muhalefetle geliyorsa bu adam, bu adam kafir olur, İslam'ın aslından cahil olmuş olur. O yüzden hani o tevil yapan kişinin tevilinin keyfiyeti ya sahibini dinden çıkartır ya da çıkarmaz ona bakmak lazım. Evham hastalığının çaresi nedir? Panik atak. Şer'i ruki yaptırsın. O cin vesvesesinden kaynaklanan bir hastalıktır şer'i Ruke ile tedavi olsun o kardeş selamun aleyküm hocam günümüzde dünyanın birçok yerinde Allah için savaşan tüm mücahitleri tekfir edenlere harici diyebilir miyiz yani şu anda mücahit derken kendini cihada nispet edip müşrik olan da var kendini cihada nispet edip müslüman olan da var kendini tevhide nispet edip cihadı terk eden de var kendini tevhide nispet edip cihada çıkıp gene müslüman mücahitleri tekfir eden de var her çeşit adam var Haricilik ismi bidat ehlinin isimlerinden bir isimdir. Bir adamın harici olabilmesi için beş tane aslı ikrar etmesi lazım. Sadece bu hariciliğe has bir şey değildir. Muhtezilelik için de esastır. İrca için de esastır. E, cehmilik için de esastır. Basit örneklerle anlamanız için çok açmayacağım kafanız karışmasın diye. Mesela Ebu Hanife imanı tanımında ehli sünneti mukalefet etmiş midir? Etmiştir. Değil mi? Amel imandan değildir demiştir. Peki Ebu Hanife'ye mürciyedir o diyen, o mürciye mezhebindendir diyen, herkes Ehli sünnet ulemasının cümlesinden zikrediyor onu. Yani bir adamın bir fikirde veya bir görüşte, bir mezhepte bidat fırkalardan birine mutabakat etmesi, onu o isme layık kılmaz. Mesela hariciler recmi inkar etmişler. Bir adam direkt recmi inkar etti diye harici olmaz. Onlara haricilere bir baptan mutabakat etmiştir. Recmi inkar eden kafirdir de. Ama adam recmi inkar etmekle harici adını harici adını alır mı almaz mı? Fakihler dediğim gibi şartlar getirmiş özellikle Milal ve Nihal kitaplarına bakıldığı zaman ki Milal ve Nihal kitaplarını yazanlar Mutezile ekolüne sahiplerdir. Mesela Şehristani gibi Mu'tezile bidatına kaymışlardır yani. Ama siz gördünüz mü bunlar sapık bidatçı onun kitaplarını okumayın diye başka alemlerin nehyettini yok. Bidatından sakındırmışlar. Demişler ki o itizale kaymıştı ona dikkat edin o konuda. Veya işte Kadı Kahar el-Baghdali El-Farku Beynel Fırat kitabının yazarı o da mu'tezileye kaymış bazı konularda. Ama ona mu'teziledir ehl-i sünnetten değildir diyen bilmiyorum. Veya en basit bildiğiniz isimler. İbn Hacer el Heysami şey İbn Hacer el Askalani İmam Nevevi öyle bidat fetvaları var ki mesela en basitinden söyleyeyim İbn Hacer'e göre salih gördüğünüz bir Müslümanın abdest suyuyla teberük yapabilirsiniz. Alıp vücudunuza sürüp bereket umabilirsiniz. Müslümanların icmasıyla, ehli sünnetin icmasıyla bu bidattır, haramdır. İbn Hacer bunun fetvasını vermiştir. Siz İbn Hacer'e bidatçı ismini Bidatçı değil de bu konuda bidatı var eyvallah ama i̇bn Hacer için o mürciyedir, o cehmiyedir, o muteziledir diyen gördünüz mü? Yok. Dolayısıyla bir adamın bir görüşte ve bir mezhepte bidat fırkalardan bir tanesine mutabakat etmesi o bidat mezhebin ismini o adamın üstüne yapıştırmaz. O bidat mezhebin ismini o adamın üzerine yapıştırmaz o yüzden o yani mucahit yani müslüman mucahitleri tekfir edenler bir aşırılıktalar. Allah onlara hidayet etsin. Onlardan beraatimizi ilan ediyoruz bu kürsüden. Onlardan beriyiz. Ama Hamas gibi demokrasi meclisine girip Hamas gibi AK Parti'nin yaptığı gibi Allah'a rablik taslayıp karşı kanun koyan, haram helal belirleyen Hamas gibi şirkül ekber denen onlarca çeşit şirki ve küfrü işleyen kafirler, İstedikleri kadar ellerine silah alsınlar, istedikleri kadar suratlarında sakal uzatsınlar, istedikleri kadar paça kısatsınlar, istedikleri kadar yaptıkları savaşın adını cihat koysunlar. Onlar gene kafirler, gene kafirler mücahit lafzı içerisine girmezler. Mücahitler Allah'a ibadette birleyen, tevhidle ona ibadet eden, ondan sonra Allah'ın kelimesi yüce olsun diye de Allah yolunda savaşan kimselerdir. Allah bizi onlardan kılsın. Selamun Aleyküm Hocam. Sizi Allah için seviyoruz. Ne için seviyorsanız da Allah sizi onun için sevsin. Birkaç sorumuz var. Birincisi sigaran haramlığını söyleyen alimlerin isimlerini verebilir misiniz? Vallahi geçmişte kimse konuşmamış bu meseleyi. Zaten sigara icat edildiği 50 sene oldu mu? Benim bildiğim kadarıyla o kadar bir tarihi var sigaranın. Ben onun haramlığını söyleyen bir alim bilmiyorum. Ee, ama ben... Neden bunu haram dediğimizi daha önce de izah ettim. İnşallah o sesli cevaplara bakın. Ee, biz birilerinin abarttığı gibi kat'i haram görmüyoruz. Haramdır bize göre ama haramın kat'iliği çeşitleri dereceleri vardır. Sadece bir Müslümana yakışmadığını tekrar tekrar dile getiriyoruz. Bundan Müslümanlar sakındırıyoruz. İkinci soru farz namazın ak ak akabinde tesbihattan sonra dua etmenin sünnetteki yeri nedir? Farz namazın hemen ardından tesbih çektikten sonra dua etmek peygamberin sünnetlerinden bir sünnettir. Ama el açmak değil, el açmak ikrari sünnetlerindendir. Kendisi yapmamıştır, sahabe yaptığı zaman onları menetmemiştir etmemiştir bu yaptığından. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü duanın faziletli ve makbul olduğu yerlerden bir tanesi de farz namazın hemen ardıdır kardeşler. Üç doğum kontrolünün caiz olan kısımları, doğum kontrolünün caizliğini ben bilmiyorum. Doğum kontrolü Yahudilerin birçok cemaatinde, Hristiyanların birçok cemaatinde haramdır arkadaşlar. Ve İslam ümmetinin muteber, sünnet sahiplerinin kabul ettiği, başlıca öne çıkan dört mezhep ve diğer bütün sahabe ve tabiinden müçtehit imamlara göre de doğum kontrolü caiz değildir. Bu haramlığında icma var, ittifak var. Ben isteyeni ispat edebilirim. Ama e, doğum kontrolünün şartlarla caiz olabileceğini söyleyen hanifi fukası var. Onların da sebepleri var. Diyorlar ki bir, adam çocuğunu küfürden korumayacağından korkuyorsa, küfür beldesindeyse veya kadın doğum yaptığında kadın ölecek, kadına ağır gelen durum, buna benzer durumlar söz konusuysa o zaman diyorlar caiz olabilir. Şu an vaka baktığımız zaman ikisi de bizim için söz konusu değil yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çoğalın ben sizin çokluğunuzla övüneceğim diye açık bir şekilde beyanda bulunmuştur Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Açık bir şekilde çoğalmayı üremeyi tavsiye etmiştir. Dolayısıyla hani bu gibi kontrollere şu istisnayla başvurabilirsiniz. Sahabenin yaptığı azil yöntemiyle. Azil nedir? Bir insanın bir kadınla ilişkiye girdikten sonra... E, menisini kadının rahmine değil dışarı boşaltmasıdır. Azili sahabeler yapmıştır. Cariyeleriyle ilişkiye girdikleri zaman savaşta ve kadın iki sene boyunca çocuk emzirmek zorundadır. İki sene boyunca kadın çocuk emzirmek yani tavsiye edilmiştir. Zorundadır derken farzdır diye demiyorum. Kadın iki sene çocuk emzirmek ile e, nasihat edilmiştir. Edeplendirilmiştir. İki sene et çocuğu emzirirken bu diğer e, et, hamile kadın çocuğu emzirirken diğer çocuğa zarar e, etkisi bırakan şeydir. Siz söyleyin bunu. Bir e, durum ortaya çıkartır. Çocuk ishal olabilir, hasta olabilir. Yani kadının sütü bozulur hamile kaldığı zaman yeni bir çocuğa. Ki Peygamber sasem diyor, bir Ebu Davud'un rivayet ettiği şey hadiste. On şey kerih görürdü. Bir tanesi de çocuğun sütünü iki yıldan önce bozmak. Yani kadının hamile kalması. Sütün bozulması kadının hamile kalmasıyla olur. Süt kadının göğsünde bozulmaz. Kadın hamile kaldığı zaman süt bozulur. Peygamber bunu kerih görürdü diyor. Dolayısıyla bu bize gösteriyor ki iki yıl caizdir. Yani önceki çocuk iki yaşına varana kadar. Önceki çocuk iki yaşına vardıktan sonra artık azille de korunmak caiz değildir. Özellikle korunma babı açıldığı için yani birçok Müslüman evli maalesef hala da biz batının güdümünden çıkamadık. Allah Müslümanları ıslah etsin. Kullandıkları doğum kontrol haplarını bırakın. Kadınların kullandıkları hasta günlerindeki petler dahi kısırlık yapan çocuk olmasına engel olan maddeler taşıyor. Yahudiler bunu bilerek yapıyorlar. Bilinçli yapıyorlar. O haplar diğer şeyler bunların hepsi ama hepsi kadının sağlığı için zararlı şeyler. Bunun dışında şimdi yeni mesela metotlar var. Ee, kadının rahmindeki damara kelepçe takıyorlar. Yani kadın hamile kalmıyor. Geçen bir arkadaş kardeş anlattı, abi anlattı. Bir çocuk doğmuş, kadın kelepçe taktırmasına rağmen hamile kalmış. Kelepçe çocuğun elinde doğmuş yani. Çocuk elinde kelepçeyle doğmuş. Yani bu gibi kontrol metotları, Affedersiniz diğer, yani Allah haktan hayal de, prezervatif bile kullansanız üzerinde yazıyor. Kesin kontrol değildir diye. Kesin engellemez diye bunlar. Yani Allah dilediyse olacak arkadaş yani. Kendini çok zorlama bu konuda. Zaten İslam da teşvik etmiş tam zıttına. Dediğim gibi ümmete asker lazım. Bak Süleyman aleyhisselam sizin örneğiniz. Süleyman aleyhisselam 99 tane kadınla bir gecede ilişkiye girmiş... Demiş ki hepsinden Allah yolunda cihat eden mücahit elde edeceğim demiş. İnşallah demeyi unuttuğu için Allah bir tane erkek evlat vermiş. O da hastalıklı. Ama Süleyman'ın kadınla ilişkiye girmesindeki kasta bakın. Niyete bakın. Amaç Allah yolunda cihat edecek mücahit çıkarma. Yani o yüzden Müslümanlar şu batılların kafalarını bir kafasından çıkartıp atsınlar artık. Yeter ya. Yani. Müslümanlara iş yapmak için. İş yapmak için, ha, İslami devlet imar etmek için, Allah yolunda fidyeler vermek için, Allah yolunda şehitler vermek için çocuk lazım da otursun yapsınlar yani. Diğeri, temiz mahkemesinin işlevi nedir, başvurmanın hükmü nedir? Temiz Arapça meyyeze kelimesinden gelir, bir şeyin bir şeyden ayrılmasıdır. Temiz mahkemesi mahkemesi. Tabi Türkiye'deki işlevliliği ve başka ülkelerdeki hukukun işleyişi farklı. O yüzden her ülkenin hukukuyla konuşmak lazım. Mesela bizde var olan mahkemelerin her kısmı Rusya'da, Azerbaycan'da, Avrupa'da yok. O yüzden ben kendi vakamı, bildiğim kendi hukukumu, kendi vakamı anlatacağım Türkiye'deki işleyişini. Şimdi temiz mahkemesinden daha ziyade mahkeme iki kısımdır. Birincisi adi suçlardan insanın yargılandığı Yerel mahkemeler, ikincisi insanın insanın siyasi suçlardan, örgütsel faaliyetlerden yaral, e, yargılandığı ağır ceza mahkemeleridir. Yani eski devlet güvenlik mahkemesi, daha eskisinde sakalların idam edildiği istiklal mahkemeleridir. İkisi arasında fark vardır. Şimdi önceden zaten alt mahkeme, üst mahkeme, temizi, isteğnafı, yok işte yereli, yargıtayı, yok bilmem farklı farklı kısımları, Söz konusu değil mahkemenin. Zaten önceden hukuk diye bir şey yok. Kurmuşlar bir istiklal mahkemesi sakallı getir kes as. Yaptıkları iş bu zaten. İtiraz itiraz, gıkını çıkarsan da kesiyorlar kafanı çıkarmasan da. Daha sonraları kafirler baktılar millet daha yemeyecek bir sistem kurmak lazım. Ne yapalım? Biraz işte mahkemeleri şey yapalım. Suçları ayıralım dediler. Bizim gibi mesela inancı gereği yakalanan ve yargılanan insanlar... Ağır ceza mahkemesinde yargılanlar. Ağır cezada yargılandığınız zaman 5 yıldan yüksek ki ağır cezada yargılanan bir adam 7,5 yıldan başlar hapsi örgüt üyeliğinde, örgüt mensupluğunda. Dolayısıyla alacağı ceza en ufak alanın 7,5 senedir. Onun yatarı da 4,5-5 senedir. Dolayısıyla 5 senelik bir ceza aldığınız zaman, ki yatardan değil, aldığınız ceza üzerinden değerlendiriyorum. Yani yedi buçuk sene almış sayılırsınız. Yedi buçuk senelik bir ceza durumunda e, alt mahkemenin, yerel mahkemenin karar verme yetkisi yoktur. Onu yargıtayın onaması gerekir. Yargıtay onamadan ceza bağlan O yüzden Ergenekon davaları, Ergenekon davaları, buna benzer örgütsel faaliyetlerin yargılandığı bütün davalar yargıtay onayını beklemektedir. Kapatabilir miyiz Yargıtay onayını beklemektedir. Çünkü yargıtay onamadan ceza alamazlar. Ama siz adamla kavga ettiniz, miras alıp veremediniz, tartıştınız, mahkemeye geldiği mesele. O tarz suçları yerel mahkeme karar verir, hiç yargıtaya gitmez onlar. Onlar hiç yargıtaya gitmez. Çünkü o alt mahkeme olan yerel mahkemenin yetki alanı içerisindedir. Onun verdiği hüküm bağlayıcıdır. Ama... Örgütsel faaliyetlerde hüküm bağlayıcı değildir. Dolayısıyla üst mahkemeye gider Yargıtay'a. Yargıtay da bu kadar örgütsel faaliyeti takip edemeyeceği için Yargıtay denen 6 veya 9 tane ben yanlış hatırlıyor olabilirim. Üyesi var, hakim. Yargıtay denen şey. Ana putlar bunlar Türkiye'deki. Kendisine ibadet ediler. Onlar her davaya yetişemeyeceği için şey yapıyorlar. Siz söyleyin adını. Alt mahkemeye diyorlar ki sen şahitleri dinle. Delilleri topla, polis raporunu topla, kendin mütalaa yap, savcı mütalaasını yapsın, polis ifadelerini koyun, hepsini koyun, dosyayı bize gönderin, biz inceleyelim. Doğruysa onaylayalım, doğru değilse diyelim az vermişsiniz çoğaltalım, çok verdiyseniz diyelim çok vermişsiniz azaltalım, biz karar verelim demiş yargıtayla. Dolayısıyla alt mahkeme bunu yapıyor, alt mahkeme kararı onaylamaya göndereceği zaman temize siz işte orada ilk yedi gün içerisinde, ilk yedi gün içerisinde itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bir dilekçe yazıyorsunuz, ben bu kararı kabul etmiyorum diye, bu yanlış bir karardır diye, o bu dosyaya konup Yargıtay Mahkemesi'ne gidiyor. Zaten eğer yedi buçuk sene ceza aldıysanız size sormuyorlar, otomatik temyize gönderiyorlar. Beş yılın üzerindeki bütün cezalarda otomatik temyiz ediliyor, size sormuyor devlet. Siz sanki temiz etmişmiş gibi sizin davanızı temize gönderiyor. Yani yargıtaya gönderiyor temiz dilekçesiyle. Siz aksine dilekçe vermek zorundasınız. Yedi gün müddetiniz var karar verildikten sonra. Yedi gün içerisinde yazmanız lazım ki ben kararı temiz etmiyorum. Ben verilen kararı kabul ediyorum. Eğer bugün birçok mutezile ve harici ekolüne sahip olan akılcı zihniyetin, Alt mahkemeye, üst mahkemeye şikayet ettin, bundan kafir olduğun gibi mantıklarıyla olursa, sen alt mahkemenin hükmünü, üst mahkemenin hükmüyle değiştirmek istediğin gibi mantıksal tekfir zincirleri kurulursa, aynı mantık ile, aynı ekol ile ben kararı temiz etmiyorum, kabul ediyorum diyen adamın da tekfir edilmesi gerekir. Çünkü o adam tağutun hükmüne rıza göstermiş olur. Aynı mantıkla. E adam temize verse kafir, vermese kafir. Ben her zaman alay etmek için söylüyorum. Mu'tezilenin akıldan konuştuğunu ama akıldan zerre nasibi olduğunu, olmadığını anlatmak için. En güzel yol var. Müslüman boynuna bir tane ip taksın, tavana assın kendini. intihar en azından haramdır. Müslüman ölür yani. Temize gönderdi kafir, göndermedi kafir. Bu Müslüman ne yapsın yani? Ya Akılla şer'i hükümler çıkmaz. Ayrıca temyizin vakiasını Üç tane, beş tane avukatla konuşmakla sadece belirleyen adamlar da Allah adına fetva veremezler. Temyizi çok iyi, ciddi bir şekilde kanunlardan araştıracaksın, vakayı belirleyeceksin. Fetvan ikinci şartı olan vakayı belirleyeceksin. Ondan sonra diyeceksin hükmü budur veya budur. Anlaşıldı mı inşallah? Biz temyizin küfür olduğunu bilmiyoruz. Ama bundan sakınıyoruz. Çünkü bu çok açık değil. Bazılar diyorlar alt mahkemenin üst mahkemeye şikayetidir bazı avukatlar. Bazılar diyorlar yok karara itiraz dilekçesidir diyorlar. İkisi arasında fark var. Ama tahuk'tan yeni bir hüküm istemek varsa biz zaten onu küfür dedi ona küfür dediğimizi bağırıyoruz. Artık sesimiz kısıldı söylüyor söyleye. Ama vakanın tespitinden cahil olabiliriz. Burada Allah bizi gücümüzün üzerinde bir şeyle mükellef kılmaz. Bu meseleyi bidatçı sapıklardan başkası da dillendirip bu konuda Müslümanlar tekfir etmez. Yani soruyu soran arkadaş büyük ihtimal bunlarla görüşüyor. Tavsiyem işin olmasın bu bidatçı sapıklarla. Geçelim. Tamam yeter. Ya son sorunu cevaplayamadık. hakkında et bayağı uzadı. Kafirlere rukya yapılır mı? diye sormuş bir kardeş. E, alimler yapılacağı cevazını vermişler. Bırakın kafire rukya yapmayı Kafirin Müslümana ruk yapmasına fetva veren alimler var. Yahudi ve Hristiyanların, ehli kitabın Müslümanlara ruk yapabileceğini söyleyen fakihler var. Zaten hani kafire ruk yapılmasının en açık delili kral çocuk hadisinde çocuğun tedavi ettiği kafirlerin varlığıdır. O kafirlere tedavi ettikten sonra iman ediyorlar. Hak olduğuna inanıyorlar. Bu da açık bir şekilde gösteriyor ki caizdir. Yani kardeşim biri demiş aşağıdakileri hocaları dinlememizde bir sakınca var mıdır? Bir dakika abi. O kim ya en son? Yani en son yazdığım vatandaşı tanımıyorum da diğer adamların hiçbirini dinleme. Evet. Şapka takmanın hükmü nedir? Güneşten korunmak için. Yani şapka var, şapka var. Eğer önü böyle uzun bu rapçilerin giydiği bir de böyle yazılmazlığı olursa kâfirlere benzemek babından haram olur, giyme. Ama onun dışında kafanı soğuktan korumak için bir bere falan takmaksa bunda bir beys bilmiyoruz. Selamünaleyküm hocam. Demiş ki peygambere peygamberlik gelmeden önce peygamber neye inanıyordu? Bu soruyu alimler cevaplamışlar. Peygamber'e peygamberlik gelmeden önce aleyhissalatü vesselama İbrahim'in tevhid dininden kalan, hak olan kalıntılara iman ediyordu. Tıpkı Baraka bin Nevfel gibi, tıpkı Zeyd ibni Amr ibni Nufayl gibi. Allah kendilerine rahmet etsin. Selamun aleyküm. Hariciler hakkında o kadar soru geliyor ki, zavallılar bizim kadar çekmişler haricilerden herhalde. Abinin biri diyor, ben diyor, mesela diyor bir adam var, kafirlere vela göstermektir deyip haram olan bir meseleden tekfir ediyor. Sonra hakkı öğreniyor, tövbe edip dönüyor. Bu adam diyor, tövbe etmeden önce harici miydi diyor. Veya hangi tür hariciler tekfir edilir, hangileri edilmez. Bütün hariciler cehennem köpeği midir falan. Yani o çok geniş bir bap yani. Bir insanın az önce söyledim bir mezhebe muaf mutabakat etmesi ona bu ismi vermez. Ama harici ismi altına giren bütün hariciler cehennem köpeğidir. Allah cehennem köpeği olmaktan bizi korusun. Evet. Dünyanın hareketi ile ilgili bilgi verir misiniz? Vallahi dünyanın dönüp dönmemesi noktasında Kur'an'da biz dünyayı vakar kıldık. Yani biz dünyayı sabit kıldık diye bir e, ifade var Kur'an-ı Kerim'de. O yüzden dünyanın döndüğünü söyleyeni tekfir eden alimler var. Valla ben hani dünyanın dönmesi, yuvarlaklığı, düzlüğünden daha ziyade bu astronomiye dair dayanan bilgilerin hiçbirisini Kur'an ve sünnetten ispat etmedikçe hiçbirine inanmıyorum. Sadece bilgi olarak kafamda tutuyorum. Kardeşlerime de tavsiye, et, nasihatim budur inşallah. Çünkü bu konuda ayeti kerime var yani yeryüzünü biz sabit kıldık diye e, ya dön, dönüşü e, var olabilmesi kesin açık delillerle olmuyor. Çünkü bilim şöyle bir şey yok tez var hipotez var bilmem farklı farklı isimler veriyorlar sonra kanun oluyor hipotez falan. Bu tarz e, bütün şeyler görüşler bu tarz bütün e, inançlar birbirini yalanlayabiliyor tarih içerisinde bilim böyle bir bilim. Deneme yanılma yöntemiyle biliyor. O yüzden Allah korusun küfür olan bir şeye inanmış olmayalım. Bunun gücümüz yettiği kadar sakınalım inşallah. Suriye cihadı farzı olmuş mudur? Anne ve babadan izin almaksızın gidebilir mi? Daha önce bu soruyu cevapladık. Ee, yani anne babadan cihat noktasında izin almak gerekir mi? Oraya müracaat edin. Uzadı çünkü. Suriye cihadı değil. Dünyada Allah'ın şeriatını ikam etmek için bütün dünyanın her yerinde nerede Allah imkan ve fırsat açtıysa Nerede böyle bir savaş ortamı varsa mümkün olan orada şerii bir devlet ikame etmek için mücadele etmek her Müslümana muayyen olarak farzdır. Kişi içinden geçen bir şeyden dolayı sesli olarak tövbe etmesi lazım mı yoksa içinden düşünerek tövbe edebilir mi? Tövbeyi konuşmak şart değildir. İnsanın pişmanlık duymasını bile Allah tövbe olarak kabul etmiştir. Bu konuda açık bir hadis var. Kasta olmadan bir kafir yerine bir Müslümana içinden hakaret eden bir kişi Soruyu tamamlayamamış. Geçelim bunu. Eksik kalmış soru. Selamun Aleyküm. Allah'ım zahattasın. İlminizi amel etsin. Amin. Hocam ameller niyetlere göredir. Hadisin nasıl anlamamız gerekiyor? Şeriata mutabık olan ameller niyetlere göredir. Şeriata muhalif olan amellerde niyet önemli değildir. İzah ettik devamında. Selamünaleyküm bir sorum olacak. Rıza kalpte oluşan bir şey. Bir kimsenin bir şey rıza gösterdiğinin ölçüsü nedir? Usul alimleri usul kitaplarında rızayı işlerken karinelerle rızaya hükmedilir demişlerdir. Karineler alametler, işaretlerdir. İnsanın mesela gülmesi veya gazaplanması, onu kerih gördüğüne dair e, hareketlerinde var olan işaretler. Bunlar bir adamın rıza gösterip göstermemesi için ehl sünnet ve cemaatin hükmettiği ölçülerdir. Tabu bu babı usul kitaplarından uzun okumak lazım. Bu da yeri değil çok uzayacak. Hakkını helal et kardeşim inşallah. Abi fotoğraf çekmek çekilmek haram mıdır demiş kardeşim. Valla fotoğraf çekmek, çektirmek aslen sakınılması gereken mekruh işlerdendir. Güç yettiği kadar. Ama haramlık kat'i değildir, açık değildir. Yani kat'i olan bir şey vardır resim yapmak. Kat'i olan bir haram vardır o resim yapmaktır. Hadiste açıkça delalet ettiği gibi. Oradan yola çıkarak alimler fotoğrafa da kıyas ederek içtihatla bazıları haramdır demişler. Ama dediğim gibi açıklığı çok net değil. E bu konuda kardeşler birbirini kınamasınlar. Bu konuda Müslümanlar ihtilafa düşmesinler. Allah'tan korksunlar. Başka yok. واخري دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله